Final dergileri Doğan Cüceloğlu ile İnsan insana programına sunar. Değerli izleyenler, İnsani Sana programına hoş geldiniz. Umarım güzel bir parada al geçiriyorsunuzdur. Bu programın temel amacı kendinizle, ilişkilerinizle, yaşamla ilgili bir farkındalık oluşturmak. Ve bu temel amaca hizmet etmek için yapımcım Polat Doğru'yla birlikte biz sık sık bir sohbet oluşturuyoruz. Polat'cım hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Bugünkü alanımız... Hocam şimdi en çok şikayet edilen konulardan bir tanesi üstüne konuşmak istiyoruz bugün. Aslında en sorunlu ilişkilerden de bir tanesi. Ee, yani gerçekten sorunlu mudur değil midir o kısmı tartışılır ama çok konuşulan konulardan bir tanesi kadın erkek ilişkisinden bugün bahsetmek istiyoruz. Şimdi kadın erkek ilişkisine bakıldığı zaman e, eminim kültürden kaynaklanan, işte e, toplumdan kaynaklanan, kişilikten kaynaklanan bir takım sorunlar var. Bunlar da... Yatsınabilecek şeyler değil ama bunlarla birlikte bu işin sanki böyle doğasından da getirdiği bir sorunlu yapısı var gibi duruyor. Sorunlu demek doğru mu bilmiyorum ama sorun çıkarmaya müsait bir yapısı var gibi duruyor. Ee, siz ne diyorsunuz bu konuyla ilgili? Yani gerçekten doğanın böyle beraberinde getirdiği bir durum var mı yoksa tamamen insanlara bağlı bir pozisyon mu bu? Bana öyle geliyor ki e, biyolojik temelli olarak kadın erkek farklılığının... Hı hı. Psikolojik farklılığa yansımaları var. Ve bu psikolojik farklılıkların yansımaları da toplumda toplumsal ilişkilere yansıyor ve oradan ekonomik ilişkilere. Tarih içerisinde baktığın zaman o nedenle kadın realitesi, erkek realitesi hı hı. diyebileceğimiz gerçekten kendi dinamikleri içerisinde farklılıklar var. Biyolojik, psikolojik, sosyal. Ve önemli bir konu. Yani bana öyle geliyor ki şöyle düşündüğümüz zaman tarih içerisinde binlerce yıl öncesine gitsek hı hı. insan yaşamında önemli konular nelerdir diye baktığımızda hı hı. kadın erkek olgusu çok önemli. Bundan yüz bin yıl sonra <gülüyor> <gülüyor> eğer insanlar var olacaksa evet. kadın erkek ilişkisi önemli bir alan olarak bulunacak diye düşünüyorum. Ve ayrıca şunu da söylemek istiyorum konuya girerken. Bana deseler ki Doğan Cüceloğlu, bak 7-8 tane uygarlık karşılaştıracağız. Tamam. Bunun içerisinde işte e, uygarlığın bütün boyutlarını iç içerisine Hı -hı. katacağız. Ve sizden istediğimiz şu, bu uygarlıklardan hangisi ayakta kalacak? Aha. Hangisi insanları daha mutlu edecek bir ortam hazırlayacak dediklerinde, derim ki iki şeye bakalım. Bir, tamam. bu uygarlıklar kadın erkek ilişkisi konusunda ne diyor? Hı hı. İkincisi de ana baba çocuk ilişkisi konusunda ne diyor? Bana öyle geliyor ki, insanların yaşamıyla ilgili, doyumlulukları anlamlarıyla ilgili, kadın erkek ilişkisi ve Yine kadın erkek ilişkisini içeren aile, ana baba çocuk ilişkisi bir toplumun geleceğini belirleyen en önemli alanlar olarak görüyorum. Onun için bugün çok iyi bir konu seçmişsin ve bu sorduğun soru evet biyolojik farklılıklar vardır. Bu biyolojik farklılıkların psikolojik yansımaları vardır. Bu bir gerçektir. Bu birinin daha üstünün, öbürünün daha daha anlamına gelmez. gelmez. Sadece su sudur ve taş da taştır Anladım. gibi iki tane farklı varlıklarla ilgilendiğimizi bilmemiz lazım. Yani burada kısa bir oh çekebiliriz değil mi hocam? Yani bir, bizle alakalı bir sorun değil, çok kişiye özel bir durum değil. Elbette kişiden kaynaklanan sorun var ama bu işin doğasında da sorun çıkarmaya müsait bir durum var. Siz evet. şimdi diyorsunuz ki kadın ve erkek birbirinden farklı. Yani su ve taş gibi bunların farklılığını baştan kabul etmek lazım. Bu farklılığı kabul etmemiş kişinin de zaten sağlıklı bir ilişki yürütmesinin de çok mümkün olmadığını düşünüyoruz. Değil mi <gülüyor> şimdi şimdi senin sakal büyüğün var ya. Evet hocam. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bu erkek olmakla ilgili bir şey. ve evet. <gülüyor> Biyolojiden gelen bir şey. Yani arkasından <gülüyor> salgı bezleri var. Ve e, iyi işleme sistem e, kadında çıkmaya başlıyor. E, ve. Biliyoruz ki erkek olmaktan mutlu olmayan, kadın olmaya karar vermiş olan bazı kişiler var. Onlar da kadın hormonu e, şey, ecveklederek yani bunlar yani bunun gibi saçma bir durum ortaya çıkabiliyor. Bir kadına ee, neden senin e, sakalın yok, büyüğün yok demek ki sende bir eksiklik var gibi bir durum. Söylenemez. Çünkü ben kadınım. Aynı şekilde hiç kimse sana sen ne biçim yaratıksın nedir bu, bu kıllı halin şeklinde <gülüyor> söylenemez. Çünkü sen erkeksin. Tamam. Ee, yani bu bu kadar açık seçik olarak bana... Şimdi söyleyeyim. o zaman ben şeyini söyleyeyim. Birçok sorunun çıktığı yerde benim gördüğüm şey şu. Erkek kadının kadın olduğunu, kadın erkeğin erkek olduğunu kabul etmiyor. Ve bu gerçeği kabul etmediği noktada da aynen benzer bir şekilde kendisi arkadaşlarıyla olduğu gibi, hem cinsleriyle olduğu gibi bir ilişki beklentisi içerisinde oluyor. Ve orada bir sorun çıkıyor. Şunu bir tanımlasak ya hocam, yani biz iletişimden bahsediyoruz. Bir ilişkiyi yürüten şeyin, bir ilişkiyi ilişki yapan şeyin iletişim olduğundan bahsediyoruz. Kadın ve erkek iletişiminin temel farklarından bahsedebilir miyiz? Yani, yani. ne yaşıyoruz orada? Kadın olmakla ilgili iletişimde değiştirdiği durum ne? Erkek olmakla ilgili değiştirdiği durum ne? Yani yine dediğim gibi biyolojik temel üzerinde kadının <gülüyor> psikolojik farklılığı hakikaten ve baktığınız zaman anlamlı geliyor. Yani Kadının ilişki kurmaya yatkınlığı ve insan ilişkileri içerisinde, işbirliği içerisinde hareket etmesi, bireyselliğe değil daha ziyade işbirliği içerisinde hareket etmesi, sorunlara yönelmesi ve sorunları konuşarak bir ortam oluşturması, bir cemiyet oluşturması, bir aile oluşturması hali durumunda. iletişimde bakıyorsunuz, bir, konuşmaya önem veriyor kadın. Heh. Kadın konuşmaya önem veriyor. Yani <gülüyor> yaşamını konuşarak geçirmek istiyor. Evet. <gülüyor> Pardon. Erkek eyleme önem veriyor. Evet. Yani çok laf <gülüyor> iyi değil diyor. <gülüyor> tamam çok laf olduğu zaman yalan girer şimdi içine. Ve iş yapmak lazım. Lafı bırak işe bak diyor Aha. erkek. Şimdi burada neden anlıyoruz bunu? Değişik toplum araştırmalar yapılmış. Değişik toplumlarda ve her yerde bu böyle... Kadın bir gün içerisinde topladığınız zaman kelimeleri Aha. esas itibaren daha çok konuşuyor. Evet. Yani İngilizce'de yapılan araştırmada bizim İngilizcenin yapısı biliyorsunuz kelimedir. Bizim Türkçenin yapısı hecedir. Onun için hece Aha. diyelim. Yani kadının bir günde ortalama kullandığı kelime sayısı 23-24 bin civarındayken evet. erkeğin ki 13 binde kalıyor. Yarısı düzeyinde yani. Yarısı düzeyinde kalıyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Erkek de iş hayatında, kadın da iş hayatında. ikisi de eve dönüyorlar. Aha. Erkek zorlanmış. Adam 13 bin hepsini kullanmış. Bitirmiş <gülüyor> artık akıyı. Ee, kadın ise diyelim ki 18 bin kullanmış. 5 bin kelime var rahat hissedebilmesi için. Yatmadan harcamam gereken harcamam 5 bin kelimem var. Şimdi tabii kutuplara itiyoruz biraz ama aradaki farkı görebiliyor musun? Yani adam oh eve geldim. Aha. Konuşmak istemiyor. Kadınlar nasıl geçti günün diyor, niye susuyorsun diyor, niye konuşmuyorsun diyor. İçimden adamlar <gülüyor> diyor ya öf, öf, öf, bir de domi çekeceğiz falan durumu var. Şimdi bu bunu farkına olduğun zaman Hı -hı. anlayabiliyorsun. Yani kadın erkeğin doğasını anlarsa, erkek kadının doğasını anlarsa, bir başkası erkek sorun çözmeye yönelmiş durumda. Hı -hı. Kadın sorun konuşmaya yönelmiş durumda. Erkek sorunu çözmeden dıt yemiş bülbül gibi. Konuşmak istemiyor. Kafasında ne var dendiği zaman susuyor değil mi hocam? Evet. Yani kafasında o aslında çözülmemiş sorunu eviriyor, çeviriyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor, bilmem ne falan filan ve bir çözüm bulup sonuca getirmeden o konuda konuşmak istemiyor. Hı hı. Kadın ise daha sorun hissederken beraber paylaşmak istiyor. Şimdi ne kadar kötü bir durum. Yani <gülüyor> kadın bak yani bana öyle geliyor ki müthiş bir mizah kabiliyeti var yani bunu yaratırken Allah demiş sizi böyle tabii, yaratacağım tabii sonra <gülüyor> geçip karşınıza keyfini çıkaracağım demiş herhalde. Ee, düşünebiliyor musunuz? Kadın bakıyor erkeğin yüzünden anlıyor. Sorunu var bu adamın diyor. Ah canım canım diyor. Sorunu var bunun. Ben onun eşiyim diyor. Sevgilisiyim diyor. Hayatındaki en yakın kişiyim. Bana anlatmayı da kime anlatacak? Neyim var diyor. Yok bir şey var var bir şey var. Yok yok yok bir şey yok işte ya öyle yani var var <gülüyor> niye söylemiyorsun şimdi bu şekilde ısrar etmeye başlayınca adam iyice daha da bir gerginleşmeye başlıyor ısrar. Evet. Yok dedim ya falan <gülüyor> ya. Bu sefer kadın diyor aa başka birisiyle paylaşıyor diyor. Başka birisiyle paylaşıyor. Hakikaten böyle düşünüyorum hocam <gülüyor> E şimdiki toplum içerisinde ilişkiler o kadar açık seçik falan filan ki gazetelerden okuyor bilmem ne yapıyor ve şüphelenmeye başlıyor. Düşünebiliyor musun? Bu adam gayet masum bir şekilde ya diyor konuşmak istemiyorum ya kafam, kafam çok işte meşgul diyor bırak diyor. Şimdi bunun doğasını bilmeyen kadın yüklenmeye kalkıyor ve ondan sonra yani dükkana derdim birdi ettim beş diyor ya Allah belanı versin diyor ya çekip gideceğim ben diyor ya. Böyle bir tavır içerisine giriyor. <gülüyor> Tersi de bunun çok feci hocam. Şimdi kendi ilişkisini, kendi sorun çözümünü sessizleşip kapanarak halletmeye çalışan adam için kadın tam bir sıkıntı o zaman. Şimdi kadın bir sorunu varsa sizin söylediğinize göre konuşmak istiyor. Kesinlikle. Dört gözle bekliyor. Hadi bana bir şey sor da ben de sana bu hikayeyi anlatayım diye. Fakat... Yani evet erkek yapamaz onu hocam ha, ya. Ah, diye bilmem ne falan diye çekiyor yüz ifadesi var. Bir sürü ipuçları veriyor. Başka Aha. bir kadın hemen görecek böyle ne tabii, derdin var şimdi miye olacak derken. Şimdi erkek kültür içinde bakıyor şöyle diyor ki ulan derdi varsa bırak kendi Rahat kendine bırak. çöz. <gülüyor> yani adam abi, erkek kültür içinde düşünüyor. Yani diyor ki bırakayım. Kendi peki, başına olursa diyor. daha iyi olur evet. diyor, değil mi? Tabii. Ve bu şekilde sormuyor ve ondan sonra yeni yapıyor. Biz adam yerine koymuyorsun ki zaten. Neyiz ki biz zaten burada? Derdin var mı diye sordun. Yok bilmem ne. <gülüyor> yani derdin var mı diye adam sorunca kadın anlatmaya başlıyor. Yani o kadar mekanizma ters dönüyor ki adam anlatırken kadın diyor ki, peki yani erkek sürekli peki ya bunu niye böyle yapmadın diyor. Tabii canım çözmesi lazım veriyor. yani. Kadının derdi çözümde değil paylaşmakta ve orada yine birbirlerine giriyorlar. Kadın diyor ki bir daha ben derdimi anlatmayacağım sana. Erkekler iyi edersiniz <gülüyor> <diyor. gülüyor> Kopmaya başlıyorlar. Yani şu iki verdiğim örnekte de eğer birbirlerinin farkına varırlarsa şöyle bir şey olacak. Esas itibariyle adam diyelim ki erkek olgunlaşmış vaziyette. Aa diyor karımın derdi var konuşacak kişi benim. Ve onun için benim sormam lazım. Hı hı. Tatlım nasıl geçti günün, nedir falan. Kadın anlatmaya başladığı zaman da diyecek ki kapat çeneni dinle. Dinle. Fikir, fikir yürütme. Dinle, dinle. Fikir <gülüyor> yürütme, karışma. Sadece dinle. <gülüyor> Önem oldu. ha Peki nasıl hissettin? Falan şeklinde tamamıyla dinle. Orada onun için var o Onun kulağı ve göze ihtiyacı var. <gülüyor> ne güzel dinledin diyor. Kadının neyin farkında olması lazım? Bu adamın derdi var. Aha. Gidecek. Diyecek ki, tatlım, al çayım burada. Aha. Allah kolaylık versin. <gülüyor> o kadar. Onu gidecek, kapıyı da kapatacak. Konuşmak istediğin zaman ben buradayım, haberin ola. Allah razı olsun diyor ya adam ya. Allah razı olsun diyor. Karım beni çok seviyor diyor. <gülüyor> Neden çay verdi gitti. <gülüyor> yani ne kadar önemli aslında. Ve ne kadar potansiyel patlama noktaları var Tabii, eğer bilmiyorsan. Tabii çok, çok büyük sorun olabilir bu hocam. Yani... Evet. Hem kadın için hem erkek için bunlar çok büyük problem. Peki. Pardon ya bir kere zem Tabii bir Beşiktaş'ta bir kafedeyiz. Oraya çok Aha. üniversite öğrencileri evet. geliyor. Ben de bir toplantıya gideceğim. Yarım saatim var. Efendim iki üniversite öğrencisi geldi. Öğrenci oğlan Aha. Anadolu çocuğu belli. Yaz kılığından kıyafetler oturuşundan belli. Yüz ifadesi falan. Şimdi kız derim büyük şehir kızı Aha. oturuyor. <gülüyor> Saate baktım. Emin ol olan 2 3 kelime ya konuştu ya konuşmadı 15 dakika kız. Bitti bitti bakıyor. He. He. Ha. ha. ha. Kız değil. şimdi bu ilk başlarda tanışmada tamam da evlilikte böyle oldu o zaman. olmaz hocam. Yürümez. Ne kız için yürür ne adam için yürümez. Yani bu şimdi bu bu gerçekten zor bir durum. İnsan bir de Genelde gençken eş seçiyorsunuz. Yani eş seçiminizi bütün bunların tecrübesini edinip, ya dur bir dakika böyle de bir şey var, benim bundan haberdar olmam lazım. Kadın hayatını başka türlü yaşıyor, erkek başka türlü yaşıyor. Bunu bilip buna göre değerlendirmeliyim, bunu karıma özel ya da eşime özel bir sorun gibi görmemeliyim demeyi belli bir yaştan sonra öğreniyor. Ama o gençlik döneminde seçimi neye göre yapıyoruz hocam? Yani orada da bizi... ...dürtükleyen, iten bir takım şeyler var. İnsanın bence uyanık olması gereken bir takım şeyler var. Ee, ne söyleyeceksiniz o konuyla ilgili? Ah Polat, ah derdimi <gülüyor> <gülüyor> deşiyorsun. Ee, ben şimdiki bildiklerimi bilseydim eğer... ...benim hayatımda neler farklı olurdu diye düşünüyorum böyle. Ve e, hakikaten... E, kulağa çınlasın emriyle evlenişimi falan düşünüyorum şimdi esas itibariyle hakikaten bir kadının bir erkeğin bu genç yaşta bir araya geldikleri zaman en çok çekici birbirlerini çekici buldukları ortam ondan dolayı birçok şeyler gölgeleniyor evet. o çekici buldukları tabii ortam tabii biyolojik de. bir çekicilik var böyle yani erkek baktığı zaman onun dudağının gözünün rengi cildi Efendim şundan bundan falan filan onun enerjisinin farkında. Genellikle o arkada kalan şeylerin pek farkında değil. Ve burada aa, çok gizli tehlikeler var. Yani benim bu can ve yüz ayrımıyla Aha. ilgili konuştuğum şeyler var. Birinci tehlike şu. Kadın, kadın rolleri içerisinde görürsün. Aha. Ve onun esas iç dünyası canın farkına varmasın. Orada... Canda değerler, inançlar, duygular hadisesi vardır. Onu pek inemezsin. Ve böylelikle toplumun sana empoze etmiş olduğu bazı roller ilişkileri vardır. Ben işte Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesiyken Aha. bizim öğrencilerimizin biri Türkiye 3. güzeli seçildi. Ve daha sonra gördüğüm böyle bir yüzük. E, Nişanlından mı sen dedim? Evet dedi. Nasıl dedim? Tanışıyor musunuz? İyi konuşabiliyor musunuz falan? Çok iyi anlaşıyoruz dedi. Psikolojide dedi. Benim yaptığım her şeyi o da yapıyor dedi. Herkese <gülüyor> uyuyoruz dedi. Psikoloji öğrencisi olan bu kız üçüncü sınıftaki kız anlaşmayı beraber dans, dans et. etme ile ilgili. Öbür taraftan tahmin ediyorum daha biraz bir yaş daha büyüktü yüksek lisans öğrencisiydi. Kaliforniya'da bir Kız e, nişanlısıyla ilgili sorduğum zaman e, nerede tanıştınız nasıl hissediyorsun? O benim kahramanım dedi. Adam'a bakıyorum mesela kılık kıyafet falan filan hiç uymuyor. Olan dedim bu adam garanti zengindir onun için bu güzel kız buna gitti. O beni nasıl dedi? Ben de ondan çok şey öğrendim dedi. 4 yaşındaki anasını annesini babasını kaybetmişti dedi. Ama dedi şimdi kendisi yetimhanede iki çocuğa ailelik yapıyor dedi ve dedi. Hastanede geceleri kalıyor. O çocuklardan bir tanesi ameliyat olmuş. Farkına vardım. Kız neye dikkat ediyor? O görünüşün arkasındaki iç dünyaya dikkat ediyor. Ve düşündüm kendi kendime. Yani bu tip iyi güzel dans ediyoruz. Ee, i̇şte saçını sevdim, dudağını sevdim, kalçasını sevdimle kurulan bir ilişki mi? Daha bir uzun vadeli gider. Gelecek yaratıyor. Nasıl bir gelecek yaratıyor? Bir de o insanın değerler bilinci, özü, canıyla ilgili verdiğin karar nasıl bir gelecek yaratıyor? Asam As derecede önemli. Çok önemli hocam. Yani burada aslında siz bir evlilik olgunluğundan bahsediyorsunuz bence. Yani diğer bahsettiğiniz birlikte iyi dans etmek şu bu falan filan bir ilişkiyi kısa vadeli götürebilecek şeyler. Ama e, bunu bir evlilik haline getirmesi biraz zor gibi geliyor bana. Yani o evliliği sağlıklı bir şekilde yürütmesi, devam ettirmesi bu şekilde biraz zor gibi geliyor bana. Peki bir insan evlilik olgunluğunu kendi içinde hissedebilir mi? Yani neyi keşfetmiş olması lazım? Bence bu kavram yani evlilik olgunluğu kavramı çok önemli bir kavram ve bunu ayrı bir sohbetimizde kendi başına ele alalım diye Hı -hı. düşünüyorum. Ama işte bir ailene, bir ortamda evlenmeden önce büyük anne, dede, baba, anne, teyze, hala falan bu konuların bilincinde olarak evlilik zeminini hazırlamalı, hazırlayabilmeli. İstersen tamam. e, aramızdan sonra ara verdikten sonra bu konuya tamam geri dönelim. Buna geri dönelim. Bu önemli bir <gülüyor> evet. konu.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 İnsan insana programına hoş geldiniz. Devam ediyoruz programımıza. Konumuz kadın ve erkek ilişkisi. Biz bu arada e, konuşurken e, hem Polat hem ben farkındayız. Burada bir kadın eksik. İki erkek, kadın erkek <gülüyor> ilişkisilerde konuşuyoruz. Ama e, size söz veriyoruz ilerideki konuşmalarımızda e, Böyle bir e, enerji... Yani kadın enerjisinin, kadın düşüncesinin burada olması gerekli. Elimizden geldiği kadar ortada her iki tarafa da hak veren bir tavır içerisinde olmaya özen gösteriyoruz. Anlayışınıza sığınıyoruz. Polat buyur. <gülüyor> Peki hocam şimdi siz az önce güzel bir yere geldiniz. Dediniz ki bu evlilik olgunluğu konusuyla ilgili işte dedeler, neneler, teyzeler, anneler, babalar onlar da yavaş yavaş işin içerisinde olabilirler dediniz. Ve onların oradaki varlığı da e, ...bu insanların sağlıklı bir ilişki kurmasına destek olabilirdiniz. Tabii bunu böyle söylediğiniz zaman benim aklıma ilk gelen konu şu oluyor... E, ...görücü usulünü burada konuşabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü görücü usulü tam da aslında bu sistemden bahsediyor. Yani neticede bir takım uyumları insanlar aileleri aracılığıyla sağlamış oluyorlar... ...ve genel anlamda bakıldığında çok da başarılı bir sistem. Yani mutlu evlilikler kurma konusuyla ilgili... Uzun vadeli devam eden ilişkileri oluşturma konusuyla ilgili çok başarılı. Her toplumda. Her toplumda, sadece bizde özel değil, yani Hindistan'da var, uzak doğu ülkelerinde var. E, eminim başka yerlerde de var evet, benzer şekilde. Yani Batı ülkelerinde, Batı de, ülkelerinde de var. Batı ülkelerinde de var. Evet. Ve yani nasıl çalışıyor bu sistem? Şimdi biz bir yandan diyoruz ki insanlar seçimlerini kendileri yapsınlar, işte tanısınlar, bilmem ne olsun şu olsun bu olsun falan. Ama bir diğer taraftan da olumlu sonuç getiren ve başarılı olan da bir gerçeklik var. Evet. Evet. E, bu nasıl gerçekleşiyor hocam? Yani şimdi görücü usulü denince mesela benim aklıma ilk gelen şey şu oluyor. Bir kadınla bir adamı birileri evlendiriyor. Yani burada kişilerin kendileri olma imkanı çok azmış gibi geliyor bana. Sanki böyle iki tane rol var. Buyurun işte bu bizim kızımız, bu da bizim oğlumuz. Hadi bakalım biz bunları evlendirdik gibi bir durum oluyor. Ben böyle algılıyorum belki de. E, uzun vadede bunların kendi aralarında bir şey paylaşamayacağını düşünüyorum. Evet. Şimdi e, tabii görücü süründe dereceleri var. Hı -hı. Hakikaten en katı olandan yani kızın ve erkeğin hiçbir fikri alınmadan yapılanlar Hı -hı. var ki biz ona karşıyız. Evet. E, bir de e, kız ve erkeğin tanıştırılmasında rol oynayıp onunlarla sohbet içerisinde e, tanıştırma durumu var. Şimdi şöyle bir durum oluyor psikolojik olarak Polat. Sen kendini tanıdığını sanıyorsun ama sen kendini ee, sana çok yakın insanların gözüyle göremeyebiliyorsun. Tabii canım, Ondan tabii. dolayı senin annen, baban, büyükannen, büyükana, deden, <gülüyor> amcan, dayın, halan falan e, konuşurken bir kanaat dilinde olabilirler. Diyebilirler ki Polat e, şöyle birisidir. Aha. Yani evlenecekse şöyle bir kızla evlenirse iyi eder. Aha. Şeklinde. Şimdi e, Eski mahalle kültürü içerisinde düşündüğümüz zaman e, hakikaten millet birbirini tanıyor. Hı hı. E, tipler belli olmuş vaziyette, kişilikler, karakterler belli olmuş vaziyette. Ve nasıl ki şimdi e, matchmaking diyorlar evet. bilgisayar programı içerisinde eşleştirme, karşılaştırma evet, evet, değerler evet, evet. bilmem ne falan filan. Bunun şahanesini yapıyor mahalle kültürü. Ee, çocukluğunu biliyor, bir de genetik şeyini biliyor. Tabii. Yani bunun soyunu sopunu biliyoruz diyor. diyor. Tabii, tabii, tabii tabii tabii, mı diyor? Akıl hastalığı tabii. var mı diyor, şu su var mı, bu su var mı, ağzı kokar mı, e, falandır filandır gibi böyle bir sürü şeylere bakıyorlar. <gülüyor> Ve böyle bir çerçeve içerisinde baktığınız zaman aslında böyle bir yaklaşım senin kişiliğine çok saygılı oluyor. Tabii sen eğer henüz kişiliğinin farkında olmadığın gerçeğini kabul edersen. Evet. Şimdi yani temel soru orada. Seni kişiliğine çok saygılı oluyor. Bir de buna eğer e, seni sohbet içerisine sokma <gülüyor> e, durumu girirse o zaman sağlıklı bir tavır Anladım. içerisine girmiş oluyor. Ve aynı şey kız içinde geçerli kişiliğine saygılı. Ve burada tahmin ediyorum üzerinde durulması gereken çok önemli bir kavram flört ilişkisiyle uzun vadeli evlilik... ...ilişkisini çok açık seçik ayırt etme durumu oluyor. O nedenle mesela olgun ailelerde flört ilişkisine pek karışmazlar. Anladım. Yani arkadaşları şu olur, bu olur falan filan hayatı tanıman bakımından... ...insanları ve kendini tanıman bakımından ama evlilik işçisine gelince... ...devreye girelim evladım derler. Anladım. Yani bir konuşalım bakalım... E, ailesiyle tanışalım, geçmişine bakalım, şunu yapalım, bunu yapalım ve hakikaten de böyle olunca tahmin ediyorum ondan dolayı çünkü araştırma Batı Avrupa ülkelerinde de arkadaşların devreye girdiği, çevrenin devreye girdiği ve bunun sonucunda oluşmuş olan evlilikleri daha uzun vadeli birden fazla değerlendirme mekanizmasını aslında sistemin içine sokmuş oluyor değil mi insanlar evet. bu şekilde yani. Ee, sadece senin kriterlerin değil, senin farkında olmadığın ama uzun vadede seni etkileyebilecek diğer kriterler de onlar tarafından denetlenmiş oluyor böyle bir durumda. Evet. Bir o, bir de o sırada o heyecan içerisinde sen bu kadın nasıl anlayabilir Aklına bile gelmiyor. Görmezsin tabii. Bu adam nasıl bir baba olur? Aklına bile gelmiyor. Görmezsin. Sen o heyecan içerisinde tabii sen, ki, Ama tabii senin ki. baban bunu düşünüyor, amcam Aynen. bunu düşünüyor, dedem Aynen. bunu düşünüyor. Tabii tabii tabii. tabii. Ee, yani... Sıkıya geldiği zaman seninle beraber olacak mı olmayacak mı Aynen. Ee, bu kişi e, azmeden birisi mi değil mi <gülüyor> yanar döner mi falan konusunda bir sürü etraf, etraftan baktığından dolayı değişik boyutlardan dolayı sana bilgi veriyor hakikaten yarın çocuğun ismini ne koyacaksınız diyor nasıl konuşacaksınız diyor Oo, bir şeylerin farkına varmaya başlıyorsun sen onun anasının farkında mısın diyor. <gülüyor> o ne kadar güçlü bir kişiliği var. Onunla nasıl ilişki kuracaksın diyor. Hiç düşünmemiştim. Tavrı Hı -hı. içerisinde oluyor. Ve bütün bunların bilinci içerisinde yine kişileri karar verme durumuna saygılı olmak lazım. Ama bu çevrede oluşmuş olan bilinçler yararlanmak lazım. Çok güzel hocam. Peki hocam şimdi bir başka konu daha var. Sanki böyle son yıllarda bu Evlilik sorunlarında bir artış mı var? Boşananlar arttı? Yoksa ifade edenlerin sayısı mı artmaya başladı? Yani eskiden beri bir takım sorunlar vardı da bugün öyle bir ortam bulduk ki biz bunları ifade etmeye imkan tanıyoruz ve öyle bir noktaya geldik gibi bir şey mi? Ee, i̇nsanlar daha bireyselleşmeye başladılar. Ekonomik özgürlük daha yaygın bir hal aldı. Hem kadın için hem erkek için. Ee, ve sanki insanlar biraz daha fazla kendileriyle ve karşısındakilerle uğraşmaya başladılar gibi. Böyle bir noktaya gelindiğinde de ben merak ediyorum. Gerçekten sorunlar arttı mı yoksa biz mi başka bir yere geldik? Güzel bir soru ee, ve bence bunu büyük bir ciddiyetle ele almak lazım. Hı hı. Ben son zamanlarda, son beş yıldır e, biyografilere önem veriyorum. Evet. Özellikle benim ülkemde Türkiye'de yetişmiş, belirli bir başarı göstermiş insanların hayat hikayelerini okumaya özen gösteriyorum. Hı hı. Baktığım zaman şunu görüyorum. Ee, hakikaten bizim geçmişimizle ilgili böyle düzen çok bozuk. Ee, aile yapılarında müthiş dengesizlikler, eşitsizlikler ve acılar var. Benim kendi annemin hayatına baktığın zaman müthiş acılar var. Yani çok acılar var. Ondan bir nesil önceye geçtiğiniz zaman görüyorsunuz hakikaten. Ve erkek egemen, insafsız bir tavır içerisinde bir kadın sömürüsü var. Şimdi, ee, layık Türkiye Cumhuriyeti içerisinde bu sorunların farkına varmak, farkına vardıktan sonra anlamak, ve çözüm üretmek aşama aşama aşama aşama oluşmaya başladı. Şimdi erkek egemen kitle bu farkına varmayı engellemeye çalışıyor. Hı hı. Ondan sonra da çözüm üretme konusunda bir engellemeye çalışıyor. Ve ama yaşamın bir doğası var esas itibariyle. Çünkü hem erkek hem kadın farkına vardıkça bir anlam verme sistemi içerisinde Nerede mutlu olabilirim de seçim yapmaya doğru gidiyor. Şimdi baktığım zaman benim annemin elinde fırsatlar olsaydı benim babamı beş kere boşaması lazımdı. Ve ben yani e, bu bir kadın bir ses kitabında bunu ha. anlatmaya çalışıyorum. Annemi babamdan korumaya çalışırdım. Yok. Yok değil, o da öyle biliyordu yani. O da öyle O, o da öyle biliyordu. Başka. Ama mi? tahmin ediyorum kafasına dank ederdi bir gün. Ve kendi kendine eğitim, adam olma durumuna girip insan gibi benim annemle konuşmaya çalışırdı. O net, netice itibariyle baktığımda bugün hakikaten şöyle bir şey var. Roller içerisinde kurulmuş kadın erkek ilişkileri var. Bir herifle bir karı ilişki kurmuş. Herif herifliğini yapmaya çalışıyor. Toplum bana herif nasıl olunur anlatmış. Evet. İlk gece gözünü korkutacaksın diyor. Karı da nasıl karılık yapacak? İşte bana söylendi. Üç tane korku lazım. Allah korkusu, baba korkusu, koca korkusu. <gülüyor> öbürü hot diyecek, öbürü ha diyecek korkacak. Ve böylelikle aile huzuru olacak. Herkes yerini bilecek, herkes konuşmayacak. Su çocuğu, söz büyüğün. Tavrı içerisinde. Bu tamamen roller. Ama bunda derim benim de katkım var. Millet uyanınca diyor ki ulan yemezler. Yeter be. <gülüyor> Yeter be. Şimdi o zaman güçler dergesi olmaya başlıyor. Yasal zeminde bayağı biz şey kastetmişiz. O zaman erkeğin mevcut gücünü İnsan olma uğruna kullanıyor olması lazım. Tabii. Yavaş yavaş yani kadının kadın olmasının yanı sıra orada bir insan olduğunun da farkında olarak onun canına özüne bir merhaba demeyi öğrenmesi lazım. Bu süreç bu. O nedenle hakikaten yani evvelden kadının kabul edeceği durumlarda bugün kadın kabul etmiyor. Etmiyor. Gazetelere yansıyor bu. Tabii. Yani evvelden olsaydı yapmazdı diyor. Yapmazdı diyor. Sıkmazdı Tabii. diyor böyle bilmem ne falan filan durumu. Ben diyor paldır küldür yine giderdim. O da paşa paşa yerdi diyor. Ama... Bugün yemez diyorsunuz. Bugün kendine saygısı olan yemez. Çaresiz kalan acizdir. Aciz olduğundan dolayı yutkunur. Fakat yutkunan kadının kocası... Yalnızdır. Orada bir mutluluk durumu da yok hocam. Sadece kadın, yani sadece adam değil kadın da yalnız. Şimdi e, ben ilişkinin yaşamda araç olduğu durumlarda her iki tarafın da çok yalnız olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir evlilik düşünün. Bu evlilik ilişkisinde karın, yani kadınla kocanın arasında bir ilişki yok aslında. Sadece rollerin ilişkisi var. Böyle olduğu zaman ikisi de o yalnızlığı bir şekilde gidermek istiyor. Şimdi erkeğe ne deniyor? Belli bir yaşa gelen erkeğe deniyor ki yani senin hayatında başarılı olabilmen için... Mutlu, sağlıklı, düzenli yürüyen bir aile hayatında olması lazım. Bunu yapan adam başarılı olur diyor. Aa diyor adam hemen evlenelim. Birini bulalım, bir ev düzeni kuralım. Akşam yemek hazır olsun, çamaşırlar yıkansın, kıyafetler ütülensin. Ben de sadece işle ilgileneyim. E bu arada kadın orada yalnız kaldı. Ona ne olur mu canım diyor. Hemen bir çocuk yapalım. Ona da bir çocuk yapıyorsun, veriyorsun. Kadın böylece duygusal boşluğu çocukla gidermeye çalışıyor. Adam duygusal boşluğunu da zaten öyle bir şeyin farkında bile değil, işiyle gidermeye çalışıyor. Bu tablo çok yaygın bir tablo hocam. Bu tablonun sonunda geldiği yer neresidir? Siz ne diyorsunuz bununla ilgili? Önce ağzına sağlık, ha. aklına sağlık. <gülüyor> Kesinlikle katılıyorum. Çok önemli bir teşhis koyduk, bir gözlem yaptık. Hı hı. Yani erkek iş hayatını hayatının anlamı olarak görüyoruz. Evet. Ve buna da biyolojik olarak çok uygun. Çok uygun. Savaş alanından bir farkı yok. yok. Yani adam o evet. genetik kodlamayla geliyor. Bir yerde başarılı olması lazım adama. Evet. Onun savaşı orada. Orada. Evet. Fakat e, ve hakikaten de şimdi kadın da ilişki kurmak, anlamlı ilişki kurmak ve göz göze bakabildiği, konuşabildiği bir ortam. Yakalaması. çocuklara yöneliyor. Şimdi çocuk küçükken, oh ne güzel. Kadın çok meşgul. Tabii Akşam canım. kalkıyor çocuk ağladı ah, bitti bilmem ne ayrıca bir anda çok önemli bir insan oluyor hocam ya birinin evet. hayatında anne kadar önemli olmak mümkün mü? özellikle ihtiyaç duyduğu dönem için. Evet ayrıca bir toplum anneye nasıl bakıyor? Of çok kutsal hocam. bire çok saygın bir sahne geldi. Tabii tabii çok başka bir yere geliyorsunuz. Evet. Tabii ki daha önce neydi kadın ve kadın kendini bilme kadın durumu vardı öyle biraz cinselliğine sahip çıkan, güzelliğine önem veren, bilmem ne yapan falan. Yani sevmeyiz böyle. Ee, böyle cinselliğiyle falan bilmem ne dikkati çekmeye çalışan. Oo. Kadın enerjisini sevmiyoruz <gülüyor> hiç. Şimdi o zaman birden bire ne oldu? Kutsal anne Aynen. oldu. Kutsal anne oldu. Annem, yavrum diye yapışıyor ve zaten adam sistem itibariyle şeye dönmüş, işe dönmüş vaziyette enteresan bir Birbirlerinin dışlama durumundan Aynen. oluyor. O zaman gidiyorlar, gidiyorlar ve birdenbire bakıyorsun şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Çocuk, evet okuldan mezun oluyor, gidiyor. Hoş Anne yapışmaya çalışıyor, o da elinden geldiği kadar kıvırtıp uzağa gitmeye çalışıyor. <gülüyor> Ve emeklilik durumu. Karı koca baş başa. Of. Ve bunu görüyorum ben. Dokantada görüyorum Polat. Adam oturmuş. Yaşlı başlı adam. İşini de devretmiş midir nedir artık bilmiyorum. Bir şey kalmamış. Savaştan çekilmiş diyorsunuz. Evet ya. oturmuş böyle. Karısı karşılığa. O da şöyle. Erkek böyle. Kadın böyle. 20 dakika birbirlerine bir şey söylemeden oturabiliyorlar böyle. Bakıyorum ya Rabbim diyorum işte fakirlik. Fakirlik manzarası bu. Yani bunların oturdukları evde mobilyaları, perdeleri, şunları, bunları bank hesapları falan olabilir ama Müthiş bir yaşam fakirliği var bunların arasında. Konuşacak bir şeyler yok. Hiçbir şey kalmamış. Hiçbir şey kalmamış vaziyette. O zaman torun bekliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Veya canavar gibi toruna saldırıyorlar. Aynen öyle. <gülüyor> canavar gibi toruna saldırıyorlar. Ve yazık oluyor. Çünkü ben geçenlerde bir genç, Nişanlanıyordu, benim konuşmamı istediler. Şöyle söyledim, dedim ki, birbirinizi özel bulduğunuzdan dolayı birbirinize evet dediniz. Sormayacağım neyi özel bulduğunuz birbirinizle ilgili, ama şunu söylemek istiyorum, neyse bu özel bulduğunuz, bunu hiç unutmayın. Sizden ayrı olarak bir de ilişkiniz var ve bu ilişkiniz çok özel, siz öyle buldunuz. Bunu hiç unutmayın. Çünkü şimdiden sonra sizin yaşamınıza giren her şey bu ilişkiden anlamını alacaktır. Ve bu ilişki bir çiçek gibi. Beslersen büyür. Beslemezsen kurur. Beslemezsen. kurur. İçinizde bunu bilir. Aha. Onun için şimdi başlıyoruz. Unutmayın. Bu ilişki size emanet. Ve hiç kimse sizin yerinize bahçıvanlık yapamaz. Bu ilişki size emanet. Onun için ailede bu ilişki, bu çiçek bakılmamışsa iğneler gelişmiş, yozlaşmış, kurumuş artık toruna da verecekleri bir şey yok. Yok tabii ki. Yok. yok. Tabii ki. Başka bir şey daha var. Ben orada aslında bir zehirli sarmaşık yetiştirildiğini düşünüyorum hocam. Yani bu döngünün içerisinden yetiştirilmiş çocuğun uzun vadede hayatındaki mutluluğu alacağı bir karara bağlı hale geliyor. Ya ailesini bu işin dışında tutacak ya da aile bu konuyla ilgili bir şey yapacak. Ama çoğu zaman aile buna uyanmıyor. Eğer o ilişkinin içerisindeki erkek ya da kadın da buna uyanmıyorsa o zaman bütün sorunlarıyla orada yaşayan bir ilişki haline geliyor bu. İnsanlara da kızamıyorsunuz, o ana babanın da o ne kadar ondan başka sahiplenebildiği bir şey olmamış. Bütün yatırımı oraya yapmış, bütün duygusal geleceği oradan bekler hale gelmiş ama e, bu şey gibi yani suyun çekileceğini bildiğiniz bir yere e, bir şeyler inşa etmeye çalışmanız gibi bir şey bu. Bir gün o geri gelecek ve dağıtacak burayı o kesin. Evet, kesinlikle ve ondan dolayı sen bu... Konuşmaya başlarken dedin ki ilişkiyi bir araç gibi Aynı görme e, durumu. Yani sen iş hayatında başarılı olmak için evlendirelim seni dersen adam durulsun diye evlendiriyorlar hocam. Evet. Adam çok dağınık. Halbuki esas amaç o ilişki. İş hayatı o ilişkiye yardım etmek için olmalı. Her şey o ilişki içerisinde anlamını bulacak. İş hayatı, çocuklar, ana-baba ilişkisi. Onun için her iki tarafında bu çocukların ilişkisini nasıl zenginleştiririz diye bakması lazım. Peki Kesinlikle hocam. bu bu şeyin programın temel cümlesi de bu olmalı diye düşünüyorum. Falan. Peki hocam. Zamanımızı bitirdik hocam. Evet. Değerli izleyenler, kadın erkek ilişkisi yaşamın çok önemli bir parçası. Umarım bu konuda. Sizlerle yaptığımız bu sohbet, sohbet sizin de düşünmenize ve karar vermenize fırsat vermiştir. Sevgiyle kalın efendim. Görüşmek üzere. Final Dergileri